Kimi de saptırmışsa ona hidayet vereceğiz. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat talalet her dalalette ateşten. Allah hepinizi cennette bir araya gelmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu şu Müslümanlık nimetinin kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Allah azabından korusun. Azaba götürecek amelden Hepimizi beri Ramazan'ın hepimize selam Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kitabı bizler için bir rehber, yol gösterici, hastalar için şifa, kafası bulananlar için bir berraklık, Allah'a sığınmada bir aracı ve unuttuğumuz, beriye attığımız tıkandığınız veyahut hakikaten belli bir nimetleri, kadri kıymetini bilmeyerek böyle monoton bir hayat yaşadığınızda bizlere dur diyecek aklı başına, aklımızı başımıza getirecek ayetlerle doludur. Bugün sizlere bir ayet üzerinde durarak kendi nefsime ve sizlere bir nasihat etmek istiyorum. Allah sohbetimize hayır katsın, sözlerimize tesir gücü versin. Anlattığımız doğrularla hayatımıza geçirmeyi yaşamayı nasip etsin. Ayeti kelime, Frani kerim'in Kerim 57. suresi, hadis suresinin 16. ayeti Kerimesi. Allah Azze ve Celle kitabında o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi. Sakın ola ki o kitap ehli Yahudiler, Hristiyanlar gibi kitaplarını arkaya atıp kalpleri kas katı taş gibi olanlar gibi olmayın diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kitabında bu gibi birçok ifadeler var. Allah subhanahu ve teala Bakara suresinin hemen girişinde insanları anlatırken yaratılan insanların yaratıldıklarında kullukla mükellef olduktan sonra inanıp küfretme noktasında bazı aldıkları isimleri sayar. Bunlardan bir tanesi iman edip İmanın gereği amel edenlere ne diyor? Mümin diyor. Allah onları yarattığı halde ters dönem, dilde, gönülde, istediği gibi yaşayan, Allah'ın verdiği nimetleri koyratça kullanıp gerekli şükrünü yapmayan insanlara nedir? Kafir diyor. Yine Allah'ın nimetlerinin içinde kah o tarafa, kah bu tarafta gidip iki tarafa da yar olmayana nedir? Münafık diyor. Bunun yanında Allah Azze ve Celle'yi gereğince hakkıyla düşünemeyip ona gereğince kulluk edemeyen ve onun yanında kendisine eş koşana da ne diyor? Müşrik diyor. Yani Kur'an'ın hitabına baktığımızda ey insanlar hitabı olduğu gibi ey iman edenler hitabı olduğu gibi buradaysa daha da hususileştirerek o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Yani demek ki müminlerin kalpleri de ne yapabilir? Uyuşabiliyor. Ne yapabilir? Gaflet sarabiliyor. Etrafında olan olaylarda gerek nefsinde, gerek bedeninde, gerek etrafında, gerek yaşadığı ortam, gerek sıhhatli, gerek işlerinin yolunda gitmesi ve hiç bela ve musibetin kendine isabet etmemesi bazen Müslümanları gaflete ne yapabilir? Düşürebilir. Çünkü hadis-i şerife baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mazlumun ahından ne yap? Sakın. Çünkü o kafir bile olsa Allah'la onun arasında nedir? Erde yoktur diyor. Çünkü bir mazlumu düşünün kafir dahi olsa bütün insanlar toplanmış, kendisine bir zarar vermeye veya bir şey açmaya çalışıyor. Bütün gücüyle ne yapar? Allah'a yalvarır. Çünkü onu o durumdan, Allah'tan başka hiçbir şey ne yapamaz? Kurtaramayacağını bildiği için, şeksiz, şüphesiz kendisini kurtaracağına ne yapabilir? Pastik diyerek dua ediyor. İşte müminlerin kalplerinin gafleti nasıl olur? Buna bir bakalım. Çok yeme insanın kalbinde gaflet yapar mı? Nasıl yapar? Çok yiyen bir insanın e, bu yemesinden dünyaya olan hırsı, şehevi arzularının artması, hatta cimriliğe kadar birçok müşkülatı getirir mi? Aynı zamanda tembellik ne yapar? Onu diri olan bir kalbinin yavaş yavaş garabet bağlamasına ne yapar? sebep olur. Kalp derken aslında kalbi de şöyle bir incelemek gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vücutta bir et parçası vardır. O düzeldi mi? Her şey düzelir. Yani dilde, gözde, gönülde her şeye bu ne yapıyor? Sirayet ediyor. O bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin bu et parçası nedir? Kalptir diyor. <gülüyor> kalbe baktığımızda ise bu hadisin baş tarafında kalbin diriliğinin ve bozulmasının sebebi neydi? Helala ve harama dikkat eden dinini ve ırzını ne yapar? Korur diyor. Yani bir helal ve haram kazanca dikkat eden insanın kalbi ne yapıyor? Diri kalıyor. Aynen. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki kişiden bahsediyor. Bir adam diyor bulunduğu beldeden başka bir yere ticaret için gitti. Orada diyor parası tükendi ama oradan birçok mal alıp getirip kendi beldesinde satma arzusu var. Kendisinin de tanınmadığı bir bölge, o bölgenin bir tüccarını arayarak kendisine e, borç para vermesini istiyor. Tüccar ona diyor ki Şahidin ve kefilin kim? Adam diyor ki ben burada tanınan birisi değilim. Ama Allah'ı kefil ve şahit olarak kabul edersen bana bu parayı verdir. Adam diyor ki Allah'ın kefaleti ve şahitliğince sana bunu veriyorum. Sen bana bunun zaman ödeyeceksin. Adam şu tarihte diyor ve parayı alıyor, gidiyor. Adam işini görüyor ve Borç zamanı geldiğinde parasını hazırlıyor, karşıya gidecek, onunla onun arasında bir deniz var. Ne yapıyor? Bakıyor bir vasıta bulamıyor. Bir kütüğün içine almış olduğu borcu koyuyor ve adama bir de not ekleyerek denize bırakıyor. Ya Rabbi ben senin kefilliğine ve şahitliğine katarak falandan şu kadar para aldım bunu ona ulaştırdır. Halimi görüyorsunuz. Ve ilk vesayette adam parayı tekrar üzerine alarak gemiye binip onu buluyor. Bu arada öbür taraf, taraftaki acaba adam borcunu getirir mi diye sahile gelip gidiyor. Bakıyor ki gelen giden yok. Orada gözüne sahile suların attığı bir kütüğü görüyor. Alıyor evine götürüyor. Baltayı vurduğunda bir de bakıyor ki içinde paralar ve bir not. Para, verdiği para Notsa borç verdiği adamın notu. Allah'a güvenip verdiğinden dolayı Allah, Allah'a hamd ediyor adam. Bu yandaki ise o parayı gönderirken Allah'a tevekkül ediyor ama Allah'ın ona ulaştırıp ulaştırmamasında şüphesi var. İlk vesayetten karşıya geçiyor ve adamı bulup parayı vermek istediğinde adam diyor ki kefil ve şahit kıldığın onu bana ulaştırdınca. Ve geri dönüyor. Bakın kardeşlerim bucuttaki et parçası bozulmuş olsaydı o adamın parasını ikinci kez alır mıydı? Alabilir. Yine Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adamın tarla sattığını ve tarlasını sürerken içinde bir gömü bulduğunu zikrediyor. Adam bulmuş olduğu gömüyü ne yapıyor? Tarlayı almış olduğu adama götürüyor. Diyor ki bu senin. Bu nedir diyor. Satmış olduğun tarlada çıkan gömü. Bu bana ait değil sana ait değil. Adam diyor ki ben o tarlayı hepsinden sana verdim. Eğer Allah bana onu nasip etmiş olsaydı o sürerken bana bek gelirdi. Demek ki bu nasip senin diyor. Adam olmaz diyor ben bunu aldım, bunu almadım. O diyor ben bunu sattım. Bu bana karışmaz. Derken bir kadıya gidiyorlar. Kadı ikisini de dinliyor. Senin oğlun var mı? Var. Senin kızın var mı? Var. Sen diyor kızını oğluna ver. Bu küpü de altında ne yap? Bunlara hediye kılın, düğün masrafı yapın diyor. Ve olayı ne yapıyor? Tatlıya bağlıyor. Bakın kardeşlerim ne kadar dünyalık mala sahip olursanız olun, bir gün ona ne yapacaksınız? Hasret kalıp gideceksiniz. Bu insanlar isteseydi bu paralara tenezzül edebilirlerdi. Ama tenezzül etmediler. İsteseler de onları yiyebilirlerdi. Öyle ortamlar olur ki Allah insanları ne yapar? Dener. Aynen Abraş'ın, Kel'in, Kör'ün kıssası da okursanız müslümde Abraş'a, Kele ve Köre melek geliyor. Birine bir çift sığır birine bir çift deve, birine bir çift koyun veriyor. Abraş ve kel ve körün, hepsi bu hastalıklardan ne yapılıyor? Kurtuluyor. Ve Allah onların mallarına öyle bereket veriyor ki, hangimizin malı vardı doğduğumuzda? Yani herkes kafasının önüne koysun, bir düşünsün. Şu geldiği seviyeye kadar, ana rağminden çıktınız, ana rağminde bir kordon bağıyla Allah sizi ne yaptı? Hızıklandırdı. Sonra, Ana sütüyle beslendiniz? Sonra eliniz ekmek tutana kadar yine ananızın, babanızın, yakınlarınızın yanında yetiştiniz. Ama ne zaman eliniz ekmek tuttuysa Allah'ı unuttunuz. Ters döndünüz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kıssada nankörlük yapanların başına gelenleri söylüyor. O müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi derken kazanılan bir mal, bulunan bir ortam başa gelen bir olay Allah'a gidiş yolunu insana bazen ne yapabilir? Unutturabilir. Veyahut yemenin yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor benim bildiğimi bilseydiniz ne diyor? Çok ağlar az gülerdiniz diyor değil mi? Çok gülme kalpte garabet yapıyor mu? Peki biz çok gülenli, çok ağlayan insanlar mıyız? Hangisi? Hangisi Ercan? Peki neden ağlayamıyoruz? Ağlayacak ortamlarımız mı? Demek ki kalplerde bir kasvet var. Peki bir yakınımız öldüğünde ağlar mıyız? Bir üzüntü geldiğinde, bir korku geldiğinde çok çok önemli bir olay olduğunda veya sinirden Bakın bu ağlamalarınız size hiçbir hayır kazandırmaz. Ama Allah uğruna akan bir gözyaşı geriye döner mi? O gözyaşının aktığı yere cehennem ateşi dokanır mı? Herhalde ya biz bunlara iman eden insanlar değiliz ya bunlar bizden uzaklaştırıldı. Çok uzaklarda duruyor. Demek ki çok yeme çok gülme insanın kalbini ne yapıyor? Karabetleştirebiliyor. Peki gülme bizim hasretlerimizden değil mi? Gülme haram mı? Değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda çünkü Allah'ı uman, ahireti zikreden ve e, Allah'a kavuşmak isteyenler için en güzel örnek kim? Onun da güldüğü ortamlar Gülme fıtriydir. Haram olan bir şey değil. Ama benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Peki onun bildiği neydi? Bize bıraktığı iki ağır emanet var. Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti. Ama inandım diyen insanlar her şeye çok rahatlıkla bakıp okuyup dinleyebiliyor, seyredebiliyor. Zamanını çok koyratça harcıyor ama hakikaten her şeyi hallettik mi de Allah'ın dinine geldiğimizde gafil kalıyoruz. Yarın hepinizi halı sahaya bekliyorum. Gelir misiniz? He? Hepinizi bahçeye, kuzu kebabına bekliyorum. Gelir misiniz? Sandıklarınızı da getirin. Sabah namazında yağlı et kemiğiyle yemek var. Gelir misiniz? Bu gibi meselelere gelmede iştiyakınız sizin Allah'ın dinindeki emir ve nehilere de toplanmada öne geçmeler. Geçiyorsa bunda sıkıntı vardır. Geçiyorsa eğer gezmede, eğlenmede gönlün varsa senin dinde gözün yok demektir. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz diyor. Düşünün şimdi, Osman kardeşin sohbette önce sorduğu bir soru var. O ortamı yaşamayan, o ortamı ne yapamaz? Anlayamaz. Anlayamaz. Tefekkür bile edemez. Birisi çıkar, cihat bizim işimiz değildir. der, Ölünüzün körü der, öbürü der ki bunlar der, cihat düşmanı, İslam'da olan bir şeyi bunlar hiç hayatlarına bile geçilmezdir. Rahat yaşayan, kötü şartlar içinde yaşayanı analiz edemez. O ifratta bu da tefrette. Ortayı bulmaları mümkün değildir. Onun için Muhammed ümmeti her zaman orta yolda olmak zorunda. Peki, kalbi karartan etkenlerden başka ne var? Çok uyuma. Kalbe gaflet koyar mı? Müzik dinleme. Koyar mı? Koyar mı? Koyar mı? Koyar. Koyar. Koyar. Peki, çok konuşma? Koyar. Peki uyuma haram mı? Konuşma haram mı? Peki cimrilik Müsriflik. Cimrilik cimrilikte insana gaflet getirir. Mal toplama yarışına girersin, dost kaybedersin. Onun sayısını, onun etrafındaki şeyleri düşüne düşüne ne yaparsın? Gaflete düşersin. Allah azze ve celle kıyamet günü zengin olan bir insanı çağırır diyor. Sana bu kadar mal verdim ne yaptın? O der ki diyor Ya Rabbi o kadar çok mal verdin ki bunları saymaktan, yetmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım der diyor. Allah Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'ı kendisine verdiği bütün mal ihtişamıyla gözünün önüne getirir diyor. Ona verdiğimiz bu çok? Sana mı? Ama Süleyman bir an olsun ne yaptı? Kaflette bulunmadı. Ne yaptı kaflette olduğu an? Heyecan bir gün hoşuna giden sevdiği atları sevmekte ne yaptı? Allah'ın huzuruna durmayı unuttu. Kılıcını aldı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O doğru atların, ayaklarının hepsini doğradı diyor. Ve hadis-i şerifte Nemin suresinde bu ayet-i kerimenin tefsirinde onları diyor akşam olmadan hepsini kurban ettiriyor. Bakın kalbe garabet getiren, Allah'ın zikrinden alıkoyan her ortamda ne yapıyor? Kendini soyutluyorsun. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferden gelirken bugün dükkanda da verdik bu değil mi? Bir yerde konaklıyor. İnsanlar bitti, Artık gidecek durumlar yok. Kendisi nöbet bekliyor. Halbuki o ordunun içinde peygamberin de beklemesi gerekir. Bu o insanların iyice bittiğini gösterir. Yani yorgunluktan artık bir tat düşmüşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nöbet beklerken Bilal diyor ki Allah Resulü sen de yat. Bak yorgunsun. Ben beklerim diyor. Kıyamıyorsun. Aleyhisselatü Vesselam bir uyanıyor ki Güneş de tepeye varmış. Sabah namazı kaçmış. Ve göğsünü güneş ne yapıyor? İstiyor. Hemen kalkıyor. Bilan'ın ayağına dürtüyor. Ne yaptın Bilal? E uyutan Allah bizi de uyuttu diyor. Bakın güvenme, Güvendiği adamın gaflete düşmesi uyuması ne yaptı? Ne yaptı? Allah'a yapılacak ibadetin önüne bir perde kaldı. Yani Almış olduğun bir emri, bir şeyi ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Getirmediğin an, hak olan bir şeyi ne yapıyorsun? E, kaçırıyorsun. Bakın hemen akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı kaçırdığı bölgede hemen kalkın buradan diyor. Burası azaba uğramış bir kavmin yeri diyor. Ve o namazı kaçırdığı o bölgeden ne yapıyor? Hızlı bir şekilde çıkıyor. Ve buradan ağlamaklı olarak çıkın. Ağlayamıyorsanız bari ağlar gibi yapınır. Ve bu arada hamur karılmış. Leğenlerden bahsedildiğinde bu diyor lanetlenmiş kavmin suyu da içilmez onları develere yedirin diyerek hemen oradan çıkıyorlar. Demek ki bakın bulunan bir ortam yaşanılan bir yer seni Allah'a ibadetten mani olabiliyor mu? Sana gaflette kılabiliyor mu? O zaman seni Allah'ın zikrine götüren o şeyden mani olan şeyi ne yapman lazım? İzana etmen lazım. Evi mi değiştireceğiz acaba? Biz burada sabah namazını kaçırdık diye evden taşınalım mı? Çadır kuralım mı? Ne yapalım? Ona iten unsurlar neyse tek tek gözden geçirelim. İnsanoğlu ne yaptığını ne yapar? Aslında çok iyi bilir. Ama bazen unutabilir. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi? Yani o müminin Allah ile arasında gaflet olacak her şeyden uzak durması için bazı unsurlara ne yapacak? Çok dikkat edecek. Mesela çok sinirli olursa bir adam ne yapar? Yaşar abi? Ağzı düzgün olmaz, hafızası net olmaz, unutkanlık olur ve Allah korkusu her zaman o insanı ne yapamaz? Galebe çalamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok kızan, bağıran, çağıran, hatta küfreden bir insana kendisine nasihat için gelene ne diyor? Kızma, sövme. Adam defalarca geliyor soruyor kızma diyor. Sövme. Adam ne diyor? Vallahi o günden sonra ne bir deveye, ne bir insana ne de bir başkasına hiç ne yapmadım? Kızmadım. E, sövmedim diyor. Demek ki kızgınlık kalpte, gaflete neden olan nedir? Etkenlerden bir tanesi. Peki kızma fıtri değil mi? İnsan kızmaz mı? Karşıdaki onu kızdıracak hal yapmaz mı? Ama bakın burada bizlere tavsiye var. Ateşin suyu söndürdüğü gibi ne yapın? Siz gidin, suyla elinizi yüzünüzü yıkayın veya namaza durun. Ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız yatın. Yani yerinizi ne yapın? Değiştirin. Veyahut hakikaten haklı bile olsanız o mücadeleyi bırakıp haklı olarak terk edin. Cennetin size neyi var? Tam ortası var. Bakın kızgınlık, kalpteki fitremeyi engelleyen olaylardan bir tanesi ama izale edilirse ne olur? O müminler yine vasat yolunda gitmeye devam eder. Yine kardeşlerim çok konuşma çok konuşma insana ne getirir? Yalan getirir, boş söz getirir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, vallahi diyor Bukhane'nin naklettiği bir rivayette kişi diyor lanet bir söz söyler. Fakat o sözün yüce bir makama çıkacağını hiç düşünmez diyor. Bu söz Allah'ın diyor, gadabına gider ve onunla karşılaşana kadar gadabla ne yapar? Bekler ve onu öyle bir yere atar ki kıyamet kopana kadar yerin dibine batmaya ne yapar? devam eder diyor. Kişi diyor öyle bir söz söyler ki hiç lanet dayın önemsemeden bu söz diyor Allah'ın o kadar hoşuna gider ki o kulu sevinçten bekler diyor. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne o insana ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Ve cennette de çok yüksek bir makamlık koyar. Diyor. Öyleyse kardeşlerim ağzımızdan çıkan her söze ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşacak ya da susacak. Attığı her adıma dikkat edeceğiz. Nasıl ki bekar veya çocuk olan bir adama ya nasılsa bekar bir delikanlı yani eti kırık istediğini yapabilir diyebilirsin. Ama evli bir adam, bekar bir adamın yaptığını yapsa ne denir? Aynı şey söylenmez. Öyle evli, çoluk çocuk sahibi veya ise o adama, o adamın yaptığı hareketin aynısı dahi olsa hiç kimse hoşuna yapmaz, bakmaz. Öyleyse herkes bulunduğu haldeki sorumluna çok dikkat etsin. Öyle ortamlar vardır ki insanlar birçok insanlar bir araya gelmiştir ama aynen bir eşeğin etine, merkebin etine toplanıp birleşe toplanıp ayrılan gibiler olmuştur. Bizler öyle olan insanlardan olmamalıyız. Ama kalpler garabet bağlarsa neye gelip neye gittiğini anlayamazsınız. Bir vefanın, bir kardeşliğin, bir cemaatin, bir birliğin, bir beraberliğin ne olduğunu kavrayamazsınız. Sadece sizin zevkleriniz vardır. O zevklerinizse sizin kalbinizi öldürüyordur farkında değilsiniz. Ama şeytan size yaptığınız birkaç tane güzel ameli güzel göstererek sizi tevhid ehli çok güzel bir insan gösterebilir. Ama bir memenin gözünde bir sinek kadar değeriniz yoktur. Allah indinde de sinek kadar değeriniz yoktur. Eğer Allah yer yüzündeki kıfacık bir şeye değer vermiş olsaydı vallahi size bir yudum su içilmezdi. Onun için yaptığınız her harekete kontrol edin, dikkat edin. Bu sizin kalbinizi diri mi tutuyor yoksa kafrete mi götürüyor? Bir kadın, bir para bir mal, çok yeme, çok konuşma, çok uyuma bunların hepsi nedir? Kaflete düşüren sebeplerdendir Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Gece diyor bir eşek gibi uyuyana, çok konuşana çok gülene çarşı pazar bağırana Allah lanet ediyordur. Bakın hadisi tekrarlayın. Gece eşek gibi bir merkek gibi yatıp uyuyana, çok yiyene, çok konuşana, çok gülene ve çarşı pazar bağırana Allah lanet ediyor. Şimdi hadis-i şerife baktığımızda uyuma fıtri bir ihtiyaç ama bakın sahabenin uyuduğuna bakın. Yatsı namazından sonra zarı bir sebep olmadan Malayani konuşmayla vakit geçirmeye dinde nasıl bakılıyor? Kaçta yatıyorsun Resul? Yatsı kaçta? Sekiz buçuktan on buçuğa kadar ne yapıyorsun? Herkes bunun hesabını mı yapsın? Bekar olduğu için gönül koymaz bu. Ondan sonra. Ha Yaşar abi gide hemen cam yapıp da vurup kafayı yatma sabah kadar. Ama Müslüman kardeşiniz de öz değil. Gelin Müslümanla sabaha kadar oturun. Bak bu Malayani değil. Kim Allah rızası için evinden çıkar? Bir Müslümanı ziyarete gidersen, cennetin orta yeri var mı? Olur mu canım? Bilgisayarlar, televizyonlar, parklar, eğlence merkezleri varken, sinemalar varken, dişidiler varken, yani Müslüman özlemek olur mu? Olmaz. Gerek yok. Çünkü Müslüman'ı gördüğünde Allah'ı hatırlarsın. Müslüman'ı görmezse neyi hatırlarsın? Şeytan zaten senin arkadaşın olmuş. Her zaman zaten sana iyi emrediyor. Kendine göre. Kendine göre güzeli gösteriyor. Sen Müslüman'ı görüp de ne yapacaksın? Ama Müslüman'la beraber olur. Yemeğini mümin yerse sen de müminlik sıfatını yaparsın Unutmayın bir yere gittiğinizde hiç korkmayın, o adam fakirdi, yiyeceği yoktu demeyin. Bir misafir, bir yere on tane rızıklan gider. Birini yer, dokuzunu ne yapar? Oraya bırakır da gider diyor. Var mı buna iman eden? He? Belli, yaptığınız amellerden iman ettiğiniz belli. İman kalpte başlar, ilde ikrar, kazalara ne yapar? Nüfuz eder. Bizim itikadımız bu. Sizin itikadınız ne? <gülüyor> bu da bu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Resmini çekelim, ses söyletim bağırsın. Tamam. Onun için kardeşler, o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi derken, Allah Azze ve Celle nasıl karardığını, nasıl taşlaştığını devam eden cümlelerde söylüyor o kitap ehli gibi kitaplarını ne yapmayın? Arkaya atanlar ve kalp kas katı olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Olmayın. Onlara baktığımızda kimi ifrattan, kimi de tefripten. Yani ortayı bir türlü ne yapamamışlar? Bulamamışlar. Birisi tutmuş peygamberleri öldürmüş, aşırı gitmişler. Bir kısım da peygamberlerinin onlara getirmedikleriyle ne yapmışlar? Amel etmişler. Bir türlü ortayı ne yapamamışlar? Bulamamışlar ve kalpleri kararmışlar. Sakın sizler ne yapmayın? Öyle olmayın diyor. Onlar kitaplarına uyduklarında cennetten müjdelendiler mi? Ve bu cennetten müjdelenmeleri onları ne yaptı? Şımarttı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye icret ettiğinde ne diyorlardı? Biz cennetliyiz diyorlardı. Çünkü atalarını cennetlik olduğu ne yapmıştı? Kitapta müjdelenmişti, söylenmişti. Onlar da onlara güvenerek ne yaptılar? Biz cennetliyiz dediler. Var mısın böyle bir güvenceniz? Cennette bu kadar nimetler varken mesela herkes birer tane cennet nimeti saysın. Sağdan söyle. Ya, huri. Huri. <gülüyor> Kocuk arıda olursa huri diyecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Uyku yok. Ağaçların altından ırmaklar akacak. Tuvalet yok. Evet. Kazayı hadet diye dünyadaki eziyet veren bir şey yok. İçtiğin her şey sana eziyet vermeyecek. Hepsi güzel olacak. Saraylar var hiç düşünmedim böyle bir soruyla karşılaşacağım aklıma gelmedi evet yani oturduğum bir yerden sarmaşık gibi bir meyve gelecek hiç çaba sarf etmeyeceksin onu yiyip inan oradan daha başka bir meyve gelecek onun tadı daha başka olacak evet Kevser havuzu Üşüme olmayacak. Evet. Ben babama sorarım mı diyorum. Evet memet. Aferin. Neşer abi. Kılmanlar olacak. Hizmetçiler. Evet. Bakalım hangisini Evet Arkan. Nasıl yani mesela babana hükmedebilir misin? <gülüyor> babana anana hükmedebilir misin? Yo öyle değil. Onlar mı sana hizmet edecek? Sen onlara. Orda orada burada değil. Brayboşu. Evet. İşte Hiç Ne sen dünyada başka şey. <gülüyor> evet, evet Yaşar. Allah'ın Kopya yok başka şey. Değil, o benden Başka yok. şey bilmem. Allah'ın Evet. <gülüyor> ne? Ölüm ben olamaz. Ney? Ölüm Ölüm yok. İlim Orada de, ölmeyecek de. mi? Orada ölüm yok. Burada ne ölür? <gülüyor> e, Oğuz. Öyle meyveler yiyeceğiz sanki dünyadan onlar gibi... E işte falcıya sanki... soru sorar. Son halde gördüğüm anlıyor. Karun. Aklatın <gülüyor> <-ırağı> adetlerinin <gülüyor> hepsi var. Daha fazlası var. Rabbim yemeği yemeye. Ağzı görmedik, bakmadık, dünyada olmayan şeyler de var. Ha?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 Cennette. Evet. Ha, o da diyor. Ne? Neyin cevabı? Yani, dedim, bundan bir ilişkide yine bir bebeğin olacak. Ee. Evet. Yani kişi çocuk arzularsa parası hemen hamile kalacak, doğuracak ve hemen kendi yaşlarında olacak ve hiçbir eziyet görmeyecek kalayacak. Koltuklar daha sağlam. Koltuklar. Ya. da rahat hissediyorum. Hidrolik gibi dam, selem gibi hiçbir da Çok dünyada. gibi dedim. Şeyden selem gibi duygular olsun. Ya biteceğim. Dolarlarla mı? Dolarda var. Sen tut. <gülüyor> sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> Biz <gülüyor> diyor Rabbimiz orada görecek miyiz diyor. Evet diyor. Aynı diyor. Ayın on dördü gibi diyor. Nasıl diyor ayın on dördüne geldiğinde yukarıya çıkar. Sizler onu görmek eziyet görmezseniz kıyamet gününde cennette en son nimet olarak da Allah a öylece ne yapacaksınız? Göreceğiz. Göreceksiniz. Müslümün Kitab-ı Cennet'te şöyle bir ifade geliyor kardeşler. Allah Azze ve Celle cennetliklere diyecek ki, isteyin benden ne istersiniz? Onlar aynı sizin saydığınız gibi kendilerine Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetleri söyleyecekler. Diyecekler ki, Ya Rabbi daha ne isteyecek? Yani neyi arzulasak hemen onu veriyor. Hatta gökte uçan bir kuşun pişerek yanımızda olmasını istesek hemen pişip önümüze sıcak sıcak geldiğini yedikten sonra keşke yemeseydim de cennet kuşlarından bir kuş olsaydı desek yanımızdan pır uçtuğunu görüyoruz. Yani daha ne isteyelim ki diyecekmez diyor. Allah Resulü Vesselam sözüne devamla diyor ki Allah Azze ve Celle siz dünyadayken Başınız dara geldiğinde, sıkıştığınızda kime gider soru sorardınız. Evet. Onlar der ki diyor, alimlerimize gidin sana diyecektir. Herkes dünyadayken kimden istifade etmiş sona gidecektir ve gidecekler kendilerine Allah Azze ve Celle ile kendi aralarında geçen bu konuşmaya haber verecektir. Alim onlara ne diyecek? Evet. Evet. Allah'tan cemal isteyin ha. Siz dünyadayken neyle dua ederdiniz? Evet. Nasıl dua ediyorsun dünyada? Dünyada cehennem ve ateşin azabından, teçelim, tezin, o şekilde oturunca namazını, o şekilde dua ediyoruz. Dünyada evet. iyilikler istiyoruz. Öbür dünyada azaptan. Ah Allah kabul etsin. inşallah. Madem namazın sonunda yaptığımız dualar var este i̇şte cenennimize adından yaşamın ve ölümün fikresinde Allah biraz adından Allah kabul etsin. Evet. Hakkı Mesela, evet. Allah kabul eder. Edcem <gülüyor> Sırmanınızı arttırmasın kendisine gelen kulağından edemeziz. Tabi. Demek çok güvenliğimiz şeylerde değil de Çok mu inancında bendesin. Dengiz, 90 ben, dillerle dolu cennet. Dünya ve şeytanın ve bütün korusun. Ha, da ahiret hayatında bize yardım etsin. Doğru. Hayır Ben, Bersen. Bersen. ben de evet. Ali. iyi olan hakkını. Ben ee cenneti edeceğimi anladım. Zildray? Sen problemlerin sana ben de söyleyeyim. Hadis-i şerife dikkatle dinlerseniz Allah Azze ve Celle siz dünyada sıkıştığınızda kime sorardınız diye ne yapıyor? Eğer hakikaten orada Allah Azze ve Celle'ye sorduğu soruya mukabil insanlar düşünebilseydi Allah alimleri tekrar ne yapmaz onların içinde onurlu kılmazdı. Ama alimler burada unutulduğu gibi demek ki cennette de unutulan insanlar. Ve oraya alimlerine geldiğinde, alimler onlara ne diyor? Siz dünyada nasıl dua ederdiniz? Onlar şöyle bir düşünecekler, Allah'tan cenneti ve cennette cemalini görme isteyin sana diyecekler. Ve herkes Allah'tan cemali, Allah'ın cemalini görmeyi isteyecektir. Ve artık herkes ameli nispetinde Allah Azze ve Celle'nin cemalini görecekler. Kimi haftalar boyu, hiç göremeyen de bir cuma günü, bir saat, bir dakika veya bir an görecekler. Demek ki kalplerin titremesi, kalplerin berrak olması, başa gelen birçok şeyin de analizini ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Düşünün şimdi, birisi günah işliyor, hiç umurunda değil, sinek koymuş, kovalamış oluyor. Birisi günah işliyor, sanki bir dağ, başına göçecekmiş gibi hissediyor hangisinin kalbinde gaflet var evet. Evet. Evet. sinekte evet. mi adam mı evet. sinekte evet. düşünürken bu böyle ama inşallah olayları da mukayese ederken evet. dağ ve sineğe evet. eğer dağ ve sinek yakalanmıyorsa o zaman kalpte beraber var oradan silkenme yolu nasıl silkelenir Mesela bir günah işlediğinde sen ne yaparsın Ercan? <gülüyor> İşlemiyorsun yoksa. Tanmadan bize itiraf mı şimdi? Ne yapıyorsun mesela? Başka? Sahabe ne yapardı? Siz diyor günahınızdan tevbe edin. sadaka verin. Sadaka ne yapıyor? Temiz. O kirlere ne yapıyor? Gideriyordur. Sahabe sadece tevbe de yetinmiyor. Köle, Köle azad edin. Sadaka verin. Burada Ercan'a sorma diye diyor? Ercan günah işliyor, cimrilik yapıyor diye anlamayın ha. Ercan bonkördür. Dürttü mü herkese balık içmıyorlar. Ama dürtmesin. Onu da yapar mı? Kendi bilir. O da cimri olduğu aklınıza gelmesin. Demek ki kalpleri titreten, cevval hale getiren unsurlar var. Bu unsurlara bugün hiç girmedim ama kalpleri titretmeyen, kalplerin titremesine mani olan hep bizdeki fıtri hasretler biliyor musunuz? Yani başkasının bir etkisi olan değil. Herkesi unutun, kendinize bakın. Bir uykuda, ve uyuyup kaldığınızda sorumlu olduğunuz bir insana vereceğiniz bir cevabı düşünün. Değil mi? E geç kaldım, işte uyudum kaldım. Hadi birinciye seslenmesin. İkinciye seslenir mi? Üçüncüye peki dürüst mü olursunuz? Yalan mı söylersiniz? Dürüst mü olmak lazım? Yalan mı söylemek lazım? lazım. Biz hangisine meyilliyizdir? Evet. <Gülüyor> Lan <gülüyor> <gülüyor> kalmadı diyoruz. Kalmadı. Kalmadı. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah hepinize hayırlı yani. Düşünün bir işçi hakkı, bir komşu hakkı, bir Müslüman hakkı, hatta bir göze sahip olmama, izin almadan bir evin içine bakma dahi o adamın gözünün kör edilmesine ne yapıyor? Helallık kılıyor. Onun için Allah Azze ve Celle Kalp titreyenlerden, kitabı arkaya atmayanlardan eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı etsin. Aklınız, fikriniz çiğ köftede kalmasın. Ben lafı fazla <gülüyor> uzatmayayım. Çünkü başka şeyi düşünme, e, sohbeti de algılamayı mani olduğu için kalpleriniz orada kalmasın. Elhamdülillahirrahmanirrahim a lot you, Thank you.